İyi akşamlar arkadaşlar. Bu akşam sizlere e, tasavvuf kaynaklarını, e, tasavvuf adına yazılmış eserleri tanıtmaya çalışacağım. Tasavvuf kaynakları dediğimizde bunları iki başlık altında düşünüyoruz. Biri tasavvuf tarihinin kaynakları, diğeri de tasavvuf anlayışı, düşüncesi ve e, tasavvuf anlayışı düşüncesi ve davranışlarının kaynakları şeklinde. Şimdi ilk olarak e, tanıtacağım e, tasavvuf tarihiyle ilgili kaynaklar. Bunlara sufi tabakatı diyoruz. Üçüncü yüzyılın sonlarından itibaren kaleme alındıklarını görüyoruz. Esasen hatırlayacaksınız geçen haftalarda sizlere tasavvuf ifadesinin, sufi ifadesinin 3. yüzyılda birlikte yaygın olarak kullanmaya başlandığını söylemiştim. Aynı dönemde evet, tasavvuf düşüncesi, anlayışı ve tasavvuf elinin hayatını anlatan kaynaklar da karışık bir şekilde kaleme alınmaya başlandı. Ama şunu belirtelim ki daha önceki dönemlerde de yazılmış bir takım kaynaklar var ama henüz onlar elimize ulaşmış değil. E, bilindiği gibi Peygamber Efendimiz zamanında e, yaşanan dini hayatın tasavvufi özellikler taşıması dolayısıyla tasavvufun asıl saadette başladığını söylemiştik. İki başlık altında hatırlayın e, bu konuyu ele aldık. Biri ibadet hayatı, diğeri de zühd anlayışı çerçevesinde. Hicri birinci ve ikinci yüzyıllarda, yani asıl saadeti takip eden e, yıl, asırlarda e, Peygamber Efendimizin hayat tarzını, ibadet e, yoğun ibadet e, hayatını ve e, zühd anlayışını takip ettiren ümmetin ileri gelenlerine abid ve zahit isimlerinin verildiğini görüyoruz abid Zahid bir kelime daha var nasik bunların çoğulu abidin çoğulu ubat Zahidin çoğulu zühat, nasikin çoğulu da nüsak şeklinde karşımıza çıkıyor ee, işte arkadaşlar bu abid ve zahitler diye anılan kişiler 3. yüzyıldan itibaren Sufi diye anılacak yani o hayat tarzını 3. yüzyıldan itibaren devam ettirenlere Sufi ya da tasavvuf ehli gibi isimlerle anılmaya başlanacak bu kişiler. İşte onların... Evet, seste bir problem mi var arkadaşlar? Bu genel mi yoksa sadece bir arkadaşımızda mı? Evet, demek ki o arkadaşımızın kendi e, ayarlarında bir problem var. Evet, devam ediyorum o zaman. E, şimdi burada e, tasavvufun e, kaynakları dediğimizde, e, tasavvuf büyükleri, e, alim sufiler, tasavvuf yaşadığı bir takım halleri, söyledikleri sözleri, onların mensub olduğu yolu, çizgiyi sabit kılmak ve sonraki nesillerin de onları örnek alarak bu bilgilere sahip olmalarını sağlamak üzere evet eserler kaleme alıyorlar. Bu eserlerde evet tasavvuf büyüklerinin biyografileri var, hikmetli sözleri var, yaşadıkları hal ve makamlar var, benimsedikleri yol, tarik, tarikat, var Bunlar ele alınıyor. Arada tasavvufun bazı kavramları ve konuları da anlatılıyor bu tür kaynaklarda. Ancak esas kavramlar daha müstakil eserlerde takip eden dönemde müstakil eserlerde kaleme alınacak. Şimdi tabi sizlere arkadaşlar burada bu eserlerin özellikle çok önemli gördüklerimizin isimlerini e, buraya kaydettik. Birçok eser var. Onlar içerisinde de e, yine altını çizerek burada şimdi söylemeye çalışacağım. E, önemine işaret ettiğim eserleri e, bilmenizde yarar var. Yani bunlar e, sizin imtihanda vizyede olsun, finalde olsun karşınıza çıkacak olan bilgiler. E, o yüzden bir takım e, hepsi önemli ama en önemlilerine işaret e, ettiklerime dikkat etmenizi özellikle e, i̇stiyorum. Yani bu derste başarılı olabilmeniz adına. Yani bunları ezberleyin, öyle söyleyeyim. Şimdi, dedik ki aslında 3. yüzyıldan itibaren eserler yazıldı ama e, ondan önce de yazılmış eserler var. Ama günümüze ulaşmadı. Nedir bunlar? Şöyle isim olarak bir baktığımızda, mesela Muhammed bin Asım bin Yahya'nın Tabakatül Evliyası. Evliya isimli eseri. Hakim ettirimizin tarihül meşayiri. Ebu Said İbn Arabi'nin tabakatün nüshakı. E Muhammed Davud Ez Zahid'in e, ahbar-ı ve zühadı. Bunlar böyle devam ediyor. Şimdi bunlar arkadaşlar dikkat ederseniz hepsinde bak mesela tabakatül evliya, evliya tarihi demek. Tarihül meşayih, şeyhlerin tarihi. Tabakatün nüshak, demin bir ifade kullandım. Nasik'in çoğulu nüshak, çokça ibadet edenler. İşte onların e, hayat hikayeleri. Eh, ahbar Sufi sufiye ve Zühat, e, Zahitlerin ve Sufilerin haberleri yani tarihi şeklinde efendim, karşımıza çıkıyor. Cafer-el-Huldin'in hikayetül meşayihi, şeyhlerin hikayeleri, e, Ebu Bekir Muhammed'in tarihi sufiye Bakınız hep isimler e, birbirini andırıyor. Bunlar bu müelliflerin arkadaşlar yazdığı bir takım eserler evet, günümüzde hatta tercüme edildi şimdi onları ayrımlı olarak size tanıtacağım ama e, şu, bu sözünü ettiğimiz eserler günümüze ulaşmamış şimdi Evet günümüze ulaşmayan bir takım eserleri. Her birini ayrı ayrı ezberlemenize gerek yok ama yine de böyle kulağınızın bir kenarda dursun. Yani tarih Sufi sufiye, sufiye gibi. Dolayısıyla hiç bilmemekten iyidir ama daha önemlileri var. Onlara ben şimdi işaret edeceğim. Bir başka özel soru var. Bir arkadaşımız çalışmasıyla alakalı soruyor. Onu ileride tanıtacağım bir kitapta göreceksiniz. Bir özel çalışmayla alakalı kaynağın nereden yararlanabileceğinizi ileride söyleyeceğim. Bu plan içerisinde o var. Evet, günümüze ulaşan kitapların arkadaşlar en önemlisi ilk derin toplu olarak yazılmış olanı, evet Muhammed bin Hüseyin Es Sülemi'nin Sülemi diye kısaca bilinir. tabakatı Sufiyesidir Sufiyesidir. Ee, Sülemi 412'de vefat etmiş. Yani 5. asrın başları, 4. asırda yaşamış. Eserde 4. asırda kaleme alınmış. Ee, eser Fudayl bin İyaz'dan başlıyor. Fudayl bin İyaz ile başlıyor. Ee, yani 187'de vefat eden 3. yüzyıl şey affedersiniz 2. yüzyıl e, ricali Bununla başlıyor. <gülüyor> 105 tane e, tasavvuf büyüğünün e, biyografisi ve görüşlerine yer verilerek tamamlanıyor. Şimdi burada aynı müellifin arkadaşlar dikkatinizi, dikkatinizi özellikle e, toplamanızı istediğim altını çizerek alabilirsiniz. E, anlatmam gereken bir başka eseri zikrin Nivetil müteabida sufiyatdır şimdi e, bu e, kadınların e, Sufi kadınların çokça ibadetin Sufi kadınların anlatıldığı bir kitap e, 84 tane kadın sufi hakkında kısa kısa notlar böyle bazı bir cümle bazı yarım cümle bazı bir iki not gibi e, ya kaydedilmiş ama hepsinden önemlisi bunların isimlerinin verilmiş olması, hayatları hakkında çok fazla bilgi olmasa da olanlar kısaca verilmiş. Verilmiş olması önemli. Ne bakımdan önemli? E şimdi bazı kimseler işte kadınların